...Rodezya yıldızı dünyadaki hazinelerin en ünlülerinden biridir. Ona önce yoksul köylülerin elleri dokundu. Bulunmasaydı belki çok daha iyi olacaktı. Ona sahip olan herkes ani ve vahşi bir ölümle karşılaştı. Hikayemiz Londra'da yaslı çan sesleri arasında başlıyor... Londra köpüsünün gölgesindeki Mok ve oğullarının marangozhanesinde. Onlar tabut yapıyorlar. Söylememem gerekirse güzel bir işçilik. Görevlinin zamanında geleceğine emin misiniz? Elbette. İskoçya treni bu gece yedi buçukta Houston istasyonundan kalkacak. Yani ölünün hazırlanması için çok az zaman kalıyor. Annenizli değil mi? Evet. İskoçya'ya mı götürüyorsunuz? Evet, Edinburgh'a doğduğu yerde. Ah. <gülüyor> Teşekkür ederim Oldukça sıkıcı bir iş Trenle yolculuk Teşekkür ederim Bay Holmes Merhaba Gecikirsiniz diye korkmuştum Yolcu dostlarımızın yüzlerini inceliyordum İlginç bir hobidir Bazen de çok aydınlatıcı olur Lady Margaret çoktan trene binmiştir herhalde. Evet annem sizi bekliyor. Siz ve arkadaşınız Doktor Watson için bir kompartman ayırdım. Hemen şuradaki vagonda, bagaj vagonunun önündeki. Ah pulman mı? Evet yataklı yer yoktu. Annem edin buraya gideceği için öyle mutlu ki uykuyu düşünüyordu. Onu pulmanda gitmeye ikna etmek zor olmadı öyleyse ha? İyi bildiniz. Yolcu fazla olunca vagon eklemiş. Evet anlaşılıyor. Doğrusu size fazla bir açıklama yapmadığım halde gelmeniz büyük incelik. Sevgili Bay Carstairs, gizliliğe gerek yoktu zaten biliyordum. Annemin Rodeza yıldızını Londra'ya getirdiğini biliyor muydunuz acaba? Buradayken onu çalmaya çalıştıklarını da. Bunu Scotland Yard mı söyledi? <gülüyor> Hayır, sevgili Bay Carstairs... Oyunda elmasın annenizde olduğu herkesçe biliniyor. Buraya Buckingham Sarayı'ndaki bir davete katılmaya geldi. Ve doğaldır ki Rodezya yıldızını taktı. Size Edun Bora'ya kadar eşlik etmemi istediniz. O halde anneniz Londra'dayken birileri elması çalmaya kalkışmış olmalı. Siz açıklayınca çok basit görünüyor. Evet, bye teşekkürler. Bye. Sakıncası yoksa Doktor Watson'ı burada bekleyeceğim. Neden gecikti anlamıyorum. Annemle ben sizi bekleyeceğiz. İsterseniz ben bunu alayım. Ha, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Kompartman E'de olacağız. Peki. Biletiniz lütfen Vagonunuz bu efendim Vay vay vay kimi görüyorum <gülüyor> Müfettiş lasta Yolculuk mu var müfettiş Balığa ha? biraz tatil yapacağım Aa, Çok iyi bir fikir çok iyi mı? Ha mı evet, evet Bu olta alabalık için fazla büyük son balığı olmasın Doğrusunu istersen daha çok dinlenmeye gidiyor Yo yo Scott Linyard seni işe yolluyor ben sanırım doğru bak bana Ona geldim soralım, içeride çıkarabilirsiniz efendim tamam. Hamal valizlerinizi alsın evet. Sakıncası yoksa bunu kendim taşımak istiyorum Gitmeye hazırız efendim Tam yedi buçuk ha Daima zamanında kalkarız Watson. I'm coming, Holmes. Watson. I'm okay, Holmes. I'm Sanatinde yardım ettiniz sağ olun Böyle koşmak için biraz yaşlı değil misin Watson Hala ne varmış benim yaşımda Eski bir dostum rastladım Duncan Blake sizi tanıştırayım Binbaşı Duncan Blake Bay Sherlock Holmes. Memnun oldum efendim Ben de hakkınızda çok şey duydum Hindistan'da mı? 15 yıl önce emekli olduk Binbaşıyla Hindistan anılarına daldık Saatin kaç olduğunu fark edemedik Gündüzler o kadar uzun ki az kalsın treni kaçırıyor Evet farkındayım Burası efendim Tamam teşekkürler ee, Doktor yemekten önce benimle bir viski soda içer miydiniz? Tabii çok iyi fikir Neler oluyor olmuş? Lady Margaret Carstairs ve ünlü elmas prodücer yıldızını duydun mu? Yaşlı kızın o çakılla geçen hafta Londra'da bu gösterdiğini okudum. Bu doğru mu? Evet doğru. O da bu trende. Biz de onun için buradayız. Senin deyiminle o çakılın Edinburgh'daki kasaya konmasını sağlayacağız. Bana öyle geliyor Affedersiniz. ki Affedersiniz ee, Bana öyle geliyor ki bu iş polise başarıyor Yaralıyorsun dostum Londra'da onu çalmaya kalkmışlar ve neredeyse başarıyorlarmış İkinci teşebbüsün bu trende yapılması büyük ihtimali ya, Nereden çıkardın bunu? İlk teşebbüsü planlayanların bir tek başarısızlık yüzünden Bu işin ucunu bırakmayacaklarını Ve ikinci defa başarmak için her şeyi yapacaklarını düşünüyorum Bence tam Laustroute'a göre bir iş Laustroute mı? <gülüyor> o da bu trende Aha sahibi <gülüyor> Isaac Walton'ı taklide çalışıyor İzin verir misiniz beyler? İçeri buyurun Bay Holmes. Dostum ve iş şorttan doktor var. Memnun oldum. Londra'da olanlardan sonra Bay Holmes'ten yardım istedim annem. İşini bilen biri olduğunuzda kuşkum yok, ama bir polise ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Polis mi? <gülüyor> Rhodesia yıldızı ne zamandır sizdeleydi Margaret? 25 yıldır. Size garip gelecek ama <gülüyor> ben o elması hiç görmedim. Onu korumanız için para verdiğimize göre görmenizde mahsuruyorsunuz. Anne. Evet. Bakabilir miyim? Tabii, istediğiniz kadar. Teşekkür ederim. Aman Tanrım. Ne olağanüstü bir taş. Kocam onu bana 5. evlilik yıl dönümümüzde vermişti. 423 karattı, değil mi? Orijinal elmas 700 karattan fazlaydı. Tahih. Baban onu yontturmuş, çok gösterişli olmasın diye. Gösterişli değil. mi? Kaz yumurtası kadar. Art evet, senle özür dilerim. Sağ olun Lady Margaret, sizi rahatsız etmemeye çalışacağız. Bu bir polisten beklenmeyecek bir incelik. Şimdi bize kompartımanımızın yerini söyler misiniz? Bağışlayın, Bay Holmes. Teşekkür ederim, Lady Margaret. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Müneacebesiz. Bize polis dedi. Polis olmanın ne kötülüğü var oh, Merhaba Lasırat Nereye gidiyorsun Müfettiş İskoçya'da alabalık avlayacak ölümü sezon gelecek ay başlıyor Ama sen bunu bilemezsin tabi Alabalık avlayacağımı kim söyledi Kim mi o İzninizle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lütfen Polis Polis mi Burada mı Trende mi Yard, Onları duydum seni uyarmıştım Bay Hons, evet, Beni takip edin Nihayet geldin benimsin. Körüle eti dene Nefis bir şey Biftek ve puding lütfen Size hemen domanınızı tavsiye ederim Bay Holmes. Bangor köresi madraf köresinin yanına bile yaklaşamaz. Aradaki farkı yaratan şey bence koyun etinin kalitesi. Bence de. Etim pek yok. Lezzeti veren asıl şey baharatlar. ne dersin Holmes? Ne? Körenin tadını tartışıyoruz. <gülüyor> evet köre berbat bir şey. <gülüyor> Zevkler veren her tartışılmaz. <gülüyor> İki kişi olacağız. Oğlum birazdan yemeğe gelecek. Yemeğe göz kulak olmasın. Nasıl istersen. Genç Karslıyesi yemekte sizinle miydi? Hayır, annesi yalnız geldi. Az önce kompartmanımda yemek yerken buradan bir gürültü geldi Gürültü mü? Kapı kilitli Defalarca vurdum ama açan olmadı Sen de burada durup tırnaklarını yedin aferin Memur bey lütfen şu kapıyı açar mısın? Özür dilerim efendim Bu Bay Scotland Yard'tandır Tamam kapıyı açabilirsin Baştın efendim Cinayet olduğuna ne çabuk karar verdiniz Yoksa bu Evet Rhodesia yıldızı 45 dakika önce buradaydı Nereden biliyorsunuz Onu gördüm Belki başka yere koymuşlardır Aramanın yararı yok onu katil aldı Demek buradasın oğlum, Bizimle gelip biz... Şu cesede bir bak Watson Ceset mi Aman Tanrım Cinayet olduğunu nereden çıkarıyorsunuz? Cinayet mi? Şu işe bak Siz kimsiniz? Binbaşı Duncan Blake, Doktor Watson arkadaşı hmm. Cinayet olduğuna nasıl emin olabiliyorsunuz? Kapı kilitliydi Bütün görevlilerde anahtar var Son bir saat içinde kimse için bu kapıyı açtın mı? Hayır efendim Anahtarı hiç yanından ayırdın mı? Asla efendim zaten zincirlidir Bana kalp krizi gibi geldi ha. Vücutta darp izi var mı? Öyle bir şey göremedim Bu sefer haklı çıkamadınız değil mi Bay Holmes Olabilir Yine de doğal bir ölümse tam vaktinde oldu değil mi Hı -hı. Ne demek oluyor bu Ronyes Gitmiş Ama onu koruyacaktınız Oğlum sizi tutmuştu Elmasa ona bırakıp çıktım e, Oğlum nerede çok üzgünüm Leydi Margaret. İçeri girmenize engel olmalıydık. Boş kompartıman var mı? Var efendim. En iyi soruya Ne mümkünse Leydi Margaret lütfen. Zavallı çocuğun annesi gayet. Evet, bu işi hemen halledelim. Affedersiniz doktor. Zavallıcık çok da gençmiş. Yazık olmuş. Kondüktörü çağırttım onunla konuşman iyi olur Ayrıca kimse vagondan ayrılmasın Sağ olun bay holmes benim kompartmanı kullanalım Teşekkürler Memur bey, bey o kapıyı kilitli ve iznim olmadan kimseyi sokma anlaşıldı mı? efendim Pekala Kusura bakma dostum polis işi gizlidir Rica ederim seninle sonra görüşürüz ...Rugby'e kadar durmayacağız dediniz değil mi? Evet efendim. Güzel. Bu arada treni baştan aşağı arayacak zamanımız olur. Katili bulursan elması da bulursun müfettiş. Cinayet olup olmadığını bilmiyoruz. Gerçekleri düşünün Las Raut. Mücevher çalınırken genç Karstes ölmüştü. Aksi hırsıza direnirdi ama vücudunda bir boğulma izi yok. Doğal bir ölümlü öldüyse bile... Hırsız teşebbüse geçmek için en uygun anı seçmiş demektir ki böyle bir şey ihtimal dışıdır. Öyle değil mi? Hayır, asla oldu. Bu olayda hiçbir şey şansa bırakılmamış. Bu yüzden katili bulursan elması da bulursun diyorum. Hırsızın biz cesedi bulmadan önce vagondan çıkmadığını nereden bileceğiz? Memur yola çıktığımızdan biri koridorda. Yemek vagonu yönüne kimse geçmedi diyor. Öteki uçtaki kapı yük vagonuna açılıyor. O kapı daima kilitlidir. Hmm. Cesette herhangi bir iz yok muydu Watson? Hayır önemli bir şey yoktu Bir çizik bile mi? Boynunda küçücük bir kan damlası vardı Minicik bir nokta halinde İşte bunu soruyordum Yani onu çizik mi öldürdü? O yaradan giren bir zehir öldürmüş olabilir Zehir mi? Otopsi yapmadan bunu bilemeyiz hmm. Bu vagondaki yolcuların bir listesi var mı? Var efendim İşte burada Teşekkürler Binbaşı Duncan Blake Bu sizin arkadaşınız doktor Yandaki kompartman boş. Lady Margaret'i götürdüğümüz yer hatırlarsın Laszlo. Devam et. William Weather, Müfettiş, yani ben. Lady Margaret Casters ve olur olun Casters. Profesör William Kilrain ve Bayan Alfred Shirkors. Bay Holmes ve Doktor Watson, yani siz ikiniz. Eh, sanırım birkaç soru sormam gerekiyor. Her kimse bu uygun ondan başlayalım Veter kompartman C, işte Evet burası Boş Baksana Olur musun? Bu işi çözmeyi Lasturat'a mı bırakacaksın? Ne de olsa resmi bir emniyet mensubu. Ama soruşturmayı o yapar. Ve elması koltukların altında ararsa pek başarılı olacağını sanmam. Ben bile daha iyi yaparım. Öyleyse yap dostum. Tanrı'nın izniyle yapacağım. Herhalde Lasturat'ın bulduğundan fazlasını bulurum. Hemen işe koyuluyorum. Burası çıktığımız yer. Kilitli. Evet cinayet yeri. Tamam. Ben buradan başlarım. <gülüyor> evet. Benim adım Batsın. Doktor Batsın. Yeah. Bu beklenmedik ziyaretine neye borçluyum? Size bir iki soru sormak için geldim. Eee trende ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Sıradan şeyler işte. Neden? Adet böyle. Bir, bir cinayet işlendi de şurada Scotland Yard, Sherlock Holmes Sherlock Holmes ve ben Ne olmuş Sherlock Holmes'e Şüphelileri sorguya çekiyoruz Şüpheliler mi? Ne yaptığımdan şüphe ediliyor? Bir adam öldü Yani öldürüldü Şunu açıkça konuşalım bu trende bir cinayet işlendiğini mi söylüyorsunuz? Evet yan kompartmanda. Hiç tanımadığım biri cinayeti kurban gitti diye beni sorguya çekiyorsunuz öyle mi? Herkesi sorguya çekeceğiz Siz polis misiniz? Hayır O halde hangi hakla kompartamalıma zorla girebiliyorsunuz? Şeyden Siz bu trende ne yapıyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Hiçbir yere gitmiyorum. Hey Holmesa ben buraya nöbetçiyim. Gitmiyorum. Ya elmastır ya ah, da incidir ya de. da pa biçilmez bir şeydir. Zaten Bay Holmes daima kayıp mücevherleri ya da esiriniz kadınların peşindedir. Ne demek oluyor bu söyler misiniz? Özür dilerim bayan vetir ama kompartmanınızı aramak zorundayım Ciddi misiniz ne bulmayı umduğunuzu sorabilir miyim Değerli bir mücevher çalındı ve bir erkek öldürüldü Görevim icabı bütün vagonu arayacağım Ve birkaç soru soracağım Peki hala sorun bakalım Anlaşılan sizinki üzücü bir yolculuk anneniz Evet Evet İstersen Bayan Vetter'ı şimdi rahatsız etmeyelim, Lastraught. Ha? İzninizle, küçük hanım. <gülüyor> Sorun nedir, Bay Holmes? Üslup sorunu, Lastraught. Annesinin cenazesini gömmeye götürüyor. Tabutla mı? Bence alışılmış yöntem budur. Ama o tabuta bir bakmalıyız. İlginç bir şey çıkabilir. Hmm. Ben de şimdi aynı şeyi teklif edecektim Bay Hağolunuz. Kondüktör yük vagonuna bakmak istiyoruz. Bu taraftan efendim. Ama ben doktor Watson'ım. doktor John H. Watson. Baker Soka 221 numara. Emekliyim. Arkadaşım Sherlock Holmes. Senin tanıdığın doğru... benim için beş para etmez anladın mı? Holmes'un yakın arkadaşı olduğunu söyledin. Tabii ki yalan söyleyecek. Buna kızarım efendim. Sherlock Holmes dürüst bir insandır. Belki de senin suç ortağındır. Ben polis olsaydım hiç beklemez seni şu anda gözaltına alırdım. Ben yapmadım bayım. Yemin ederim ben yapmadım. İspatlayabilirim. Neyi ispatlayacaksın? Sonunda geldin. Şimdi çık dışarı ve aptal dostlara katıl bakalım. Bir şey bulabildin mi Watson? Evet. Çok şüpheci bir insan. Araştırmamı engellemeye çalışıyor Duyduklarıma bakılırsa çok da başarılı oldu. Bana bak. Profesör Kilbey'in gibi birinin cesaretini kırmasına izin verme. Ne diye bunu denemiyorsun? Denesem mi dersin? Tabii. Pekala. Evet. İçeri girmemin bir sakıncası var mı? Girebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bağışlayın, rahatsız ettim. Ben polisi temsil ediyorum. Biliyorum. Alfred sana söylemiştim. Neyi söylemiştiniz? Evet. Sorun çıkarmayacağım müfettiş. İtiraf edeceğim. İtiraf mı? Yani siz mi çaldınız? Onun içinde mi? Evet. Evet, olduğu yerde kalsın. Scotland Yard'tan müfettiş last ratı çalacağım. İkiniz de kaçmaya falan kalkışmayın Kaçmayız mufettiş Bu kapı daima kilitli midir konduktör? Evet sadece muhafızla bende anahtar var hmm. Onu buldum Holmes Kimi? Hırsızları Hırsızları mı? Nerede? Hadi çabuk Şuradaki Yani şelkorslar evet, mı? Evet itiraf ettiler İtiraf mı? Hemen çözüldüler Gözlerini korkuttum yani Onları orada yalnız mı bıraktın? Evet ama kaçmayın dedim <gülüyor> Gidip bir konuşalım oh, oh. Oh, yine mi sizsiniz bayım? Belki ilginizi çeker. Hırsızları az önce yakaladım. Affedersiniz madam. Siz polissiniz biliyorum. Hmm. Onu uyarmıştım ama hayır, ille de alması gerekiyor Ben de sizi uyarayım. Söyleyeceğiniz şeyler aleyhinize kullanılabilir. Ne söyleyecek ki? Zaten her şeyi itiraf etti. Her şeyi. Evet. Çantanın içindeyim. Beni dava etmezlerse bedelinin iki katını ödemeye hazırım. Bu benim ilk suçum. Hep <gülüyor> aynı şeyi söylersiniz. Hadi çıkar şunu nerede o? O, onu çaldım. Yani aldım. Londra'da bir otelden. Hadi, hadi. Açıkçası kendi çapımda çaydanlık koleksiyonu yapıyorum ben. Çaydanlık mı? <gülüyor> Doktor Watson bu şey elmasa hiç benziyor mu? Pek benzemiyor. Yani onu soruyor sadece. Peki şu itiraf meselesi neydi? Daha önce buraya geldiğimde biz aldık demişlerdi. Polisin işine karışmazsanız bizi çok mutlu edersiniz doktor Vaktini boşa harcamamış last En azından çaydanlığı buldun Teşekkürler Holmes Çaydanlık Elimden geleni yapıyorum ama ödülüme bak Aşağılanma ve hakaret Hem de last gibi birinden Bu işten çekilmeye karar verdim Bırakın da polis işini yapsın Bu daha akıllıca olur Siz kendi işinize bakın Ooo demek buradasınız Watson Benimle bir içki içer misiniz? Sağol dostum Kaybolayım da kıymetimi anlasınlar. Heh. Çaytanlık Affedersiniz Profesör Kılıbey'in yandaki kompartmandasınız değil mi? Evet Size birkaç şey sormak zorundayız Şimdi de siz mi başlayacaksınız bayım? İzninizle İzin falan vermiyorum Hadi, İçeri gir Tutumunuzu beğenmiyorum Profesör Hiç hoşuma gitmiyor Gitmeyebilir Ama benim bu trende olmam yasalar aykırı değil Sizin işinize yardımcı olmaya gelince Buna ne zamanım ne de niyetim var de açınızdan haklısınız Efendim eminim müfettiş bunu takdir ediyordur Teşekkürler bayım şimdi itirazınız yoksa dikkat gerektiren bazı işlerimi yapmak zorundayım matematik mi Evet ilginç bir alan verin onları bana bir şey mi arıyorsunuz Lady Margaret çantamı almak istiyordum ama kapı kilitli. E, bu normal. Ben size yardımcı olayım. Teşekkür ederim. Bay Holmes, şu elmas hakkında konuşabilir miyiz? Merak etmeyin Lady Margaret. Tam 50.000 bin poundum gitmiş. Nasıl merak etmem? Oğlum elması koruması için bu adamı tutmuştu. Ama gözümün içine baka baka çaldılar. Sizi uyarıyorum. Bu konuyu üstlerinize götürmeyi düşünüyorum. Ben özel ajanım Lady Margaret. Güzel. İkiniz de Scotland Yarday şikayet edeceğim. Ama ben zaten orada çalışıyorum. Lady Margaret yemek vagonuna yalnız geldi. Seninle ben oradaydık. Holmes daha sonra geldi. Ve anladığım kadarıyla fetişler Lastrault kompartmanında kaldı. Perdeleri açıktı. Yani vagonu giren ya da çıkan herkesi görebilir. Önemli bir nokta yakaladım. Bu işe tarafsız bakalım. Bana öyle geliyor ki Lady Margaret oğlunun ölmesinden çok... ...elmasın çalınmasına tepki gösterdi. Evet çok haklısın. Aynen öyleydi. Girin. Sen de mi buradasın Watson? Oturun. İçki içer misiniz? Aa. Hayır sağ olun sakıncası yoksa... hayatınıza bakın Şu olayı düşünüyordum Holmes Yani Duncan'la ben düşünüyorduk Evet belli oluyor Bize göre bu akşam tanığı olmayan tek kişi Lady Margaret. Evet Konuya tamamen yanlış bir açıdan yaklaştığını düşünüyoruz Öyle mi varsın? Senin teorin mi bu? Sigorta insan mücevher sigortası yaptırır sonra da parayı almak ister İlginç bir öneri Hadi gidip Lady Margaret'e elması ne kadar sigorta ettirdiğini sor Yok sorun. sağ ol. Bana iki deneme yeter Sen neden sormuyorsun Cevabı çok basit çünkü biliyorum İlginç bir adamsınız Onu bir de bana sor heh. Aptal yerine kondum Bay ve bayan Shea Cross Çaydanlık. Onları listeden çıkarabiliriz Profesör William Kilbane Bu matematik hocasını araştırmaları için Edinburgh polisine telgraf çekeceğim Çok ilginç Nedir o? Sadece bir tesadüf. Tesadüf olan ne? Kukil Bey'in denen adamın matematik profesörü olması. Hmm. Ne dediniz Bay Holmes? Las Raut Albay Sebastian Moran'ı duydun mu? Elbette duydum. Ne olmuş ona? Bildiğim gibi Albay Sebastian Moran ölen ama yası tutulmayan dostumuz Profesör Moriatti'nin en kurnaz, en acımasız ve en şeytani zekaya sahip uşağıydı. Onu hiç görmedim. mi? Ama birkaç kere varlığından kesinlikle haberdar oldum. Daha doğrusu üç ayrı olayda ölümüne yol açacak nedenlerin tek sorumlusu oydu. Beni öldürmeye çalıştığını biliyordum. Çok güzel Bayoğanız. Ama bütün bunların bu olay ilgisini... Belki ilgisi yok. Ama onun uzmanlık konusu nadir mücevher soygunlarıydı. Rahatlamak için de matematik problemleri çözerdi. Yani Profesör Kilbey'nin Albay Sebastian Moran olduğunu mu söylüyorsunuz? Genç Karsteher'si öldürdü ve elması çaldı mı diyorsunuz? Peki yaşlı kadın, şu Vivian Wetter, onu olacak? Herkesten şüphe etmeliyiz. Ve Lady Margaret... ...Rodeza yıldızının çalınmasını isteyecek bir nedeni olabilir. Oğlunun ölmesine gerektiği kadar üzülmedi. Ve Doktor Watson'ın arkadaşı şu... Binbaşı Duncan Blake. Bence ondan da şüphe etmeliyiz. Şimdi bildiğimiz kadarıyla... ...Rodeza yıldızının bu trende olacağını dört kişi biliyordu. Siz, Doktor Watson, öldürülen ya da ölen genç ve ben. Ve Lady Margaret. Ve Lady Margaret. Lady ile tekrar konuşsak iyi olacak. Lady Margaret, içeri girebilir miyim efendim? Selam, Holmes. Açık kalsın, olur mu? Şanslı dilenci. Şanslı dilenci kim? Duncan Blake. Onunla İskambil oynuyordum. Deyim yerindeyse son kuruşuma kadar soyundum. Deminden beri onunla mıydın? Evet, şimdi ayrıldım. Bana yeni icat edilmiş bir oyun öğretti Adı cin miymiş neymiş Amerikan icadı sanırım Muhasebe yapar gibi hesap tutuyorsun Sen hiç Duymuş muydun Şu tabuta baksak iyi olacak Hatırlarsan geçen defa işimiz yarım kalmıştı Affedersin Ben Sherlock Holmes, İskoçya'ya götürdüğünüz tabuta bakmak Yolcular işte. buraya giremezler. Sorumluluğu abi. alıyorum izninizle. Bu tabut sana biraz tuhaf görünmedi mi Watson? Bilmem, belki gereğinden fazla süsler. Ben süslerini kastetmedim daha çok. Tabutu açabilir miyim? Yasaktır efendim. Pekala hadi Watson. Bunu yapamazsınız efendim. Mecburuz. İzin verin lütfen. Yaşlı bir kadın. Düşündüğüm gibi çok yüksek. Vücudu yaklaşık şuraya kadar iniyor. Yani bunun altında gizli bir bölme mi var? Olmak zorunda. boş evet ama yakın zamana kadar doluymuş laster çağır lady margaret'in yanındaydı hemen çağırırım hoş. buraya başka giren oldu mu? hayır matematik ha vakit geçirmek için iyidir Çabuk gelin. Ne oldu? Tabut. Holmes onun altında bir bölme buldu. Katilin saklanabileceği kadar geniş. Ha. Neler oluyor Bay Holmes? Katil burada saklanıyordu Lestrade. Öyleyse bize sadece onu bulmak kalıyor değil mi Bay Holmes? Onu değil onları. He? He? Bu işi kimin yaptığı belli Biri her şeyi planladı öteki de tabuta saklandı ve kararlaştırılan zamanda çıkıp cinayeti işledi soygunu gerçekleştirdi Siz neden söz ediyorsunuz? Albay Sebastian Moran'dan O adamı aklınıza tartışmak Bu işi kabul ettim çünkü Albay Sebastian Moran'ın Rodezya yıldızı gibi çekici bir dayanamayacağından emindim Bu olayı onun tezgahladığına ve şu anda trende olduğuna yürekten inanıyorum Ya öyle mi? Peki yolculardan hangisinin Albay Sebastian Moran olduğunu nasıl anlamayı düşünüyorsunuz? Tabii eğer yolculardan biri ise. Bayan Vetre'yi sorgulayarak işe başlayabiliriz. İlginç şeyler çıkar. He. Kim o? Bayameter, size birkaç soru soracağım. Ve sizi uyarmalıyım. Söyleyeceğiniz şeyler aleyhinize kullanılabilir. Annenizden söz edelim. O anneniz değil sanırım. Açıklar mısınız lütfen? Biz o tabutu inceledik. Gizli bir bölme bulduk. Hadi anlatın bakalım. Neyi anlatacağım? Bütün hikayeyi. Madem ısrar ediyorsunuz... Bir adam beni buldu ve bir tabutu İskoçya'ya götürmemi istedi. Bana 100 pound teklif etti. Tabutta gizli bir bölme olduğunu biliyor muydunuz? Biliyordum. Bu adam tabutta saklanacak kişi için size nasıl bir açıklama yaptı? Londra'dan çıkması gerekiyor dedi. Yabancı ajanlar trenleri kontrol ediyor. Yabancı ajanlar mı? Pekala. Bu yabancı ajan hikayesine ben de inanmamıştım. Farkındasınızdır herhalde. Bu sizi suç ortağı yapıyor. Sizi bulan adamın adı neydi? Adını hatırlayamıyorum. Bayan Waddle, tabutu İskoçya'ya götürmeniz için size para teklif eden kişi bu adam olabilir mi? Büyük bir hata yapıyorsun dostum. Sevgili batsın. binbaşı Duncan iki ne zamandır? Yıllardır tamam. Tanrı, aynı kulübe Ne oluyor, bu bir şaka mı? Albay Moran adı size bir şey ifade ediyor mu, bayım? Albay Moran mı? Evet, Albay Sebastian Moran. Neden? Ne yazık ki Hayır. Aman tanrım yoksa... Hayır hayır, hayır hiç olur mu? Mükemmel bir tanığınız var Doktor Watson Evet doğru elbette Rica ederim beyler gelip kompartımanımı aramakta serbestsiniz Beni arayın elması bulursanız benim Ona o zaman... gerek olmayacak Rodezya yıldızı çalınmamıştı Ne dediniz Bay Holmes? Taklidi çalındı gerçek elmas bende Elmas sizde mi? Sevgili Lasraov Elmasın çalınacağına kesin gözüyle bakarken Onu Lady Margaret'in yanında bırakmanın aptallık olacağını takdir edersin değil mi? Trene bindiğim andan beri gerçek elmas bendeydi. Kabul edin Bay Holmes bunu yapmaya hakkınız yoktur. Bu polisin görevi. Hadi onu bana verin. Benim görevim onu çaldırmamaktı çaldırmadım. Neden söz ettiğinizi bilmiyorum ama sorunuza cevap olarak bu adamı daha önce hiç görmediğimi söyleyebilirim. Edim buraya varana kadar kompartmanınızdan ayrılmayın bayan. Müfettiş Lasrağ. Telgrafınız var efendim. Teşekkür ederim. Kusura bakma dostum, arkadaşım sana bir özür borçlu Önemi yok Watson, böyle bir olayda herkesten şüphe etmesi normal Herkes hata yapar, Holmes bile yenilmez değildir Ne de olsa katil hala serbest biliyorsun Evet serbest öyle Neyse iyi geceler İyi geceler dostum, endişelenme Gidip şu profesörle sohbet etmeyi düşünüyorum Önemli bir şey mi Lastrault? Sizin sırlarını size, benimkiler bana kalsın Ben müfettiş Lastrault Bana bakın Bu gürültü patırtı bütün gece sürecek mi? Profesör Kilbey'in bana Edinburgh Üniversitesinde çalıştığınızı söyledi Ben öyle bir şey söylemedim Söylediniz eminim sizi duydum hmm. Ben size sadece matematik profesörü olduğumu ve Edinburgh'daki evime döndüğümü söyledim Her neyse sizinle tekrar konuşmam gerekebilir Sonra Bir daha bu kapıya vurursanız sizi polise şikayet ederim Ben polisim Öyleyse oda hizmetçisi gibi buraya girip çıkmaktan vazgeçin ne? Aman Tanrım muhafız Katil yeniden sahneye çıktı Boynunda ne var? Tekrar bak dostum Çizik basit bir çizik Kars boynundaki gibi Küçük bir nokta Eriyip bir maddeye benziyor Sanırım yara içinde eriyen bir jelatin bileşiği Genç Karsteis beni onun için duymadı Katil cesedi yok etmek üzereyken Kapıyı duydu ve korkup kaçtı Onu bana ver doktor Kapıdan usak dur Buraya girdiğini gören oldum. Hayır Sherlock Holmes Şişko arkadaşı yük vagonundalar Peki ya koridordaki görevli? O beni görmedi. Yine de ortadan kaldırdım. Ama muhafız beni gördü. Onu öldürdüm. Bunu sen alsan iyi olacak. Bu Rodezya yıldızı değil. Beni kandırmaya çalışmıyorsun değil mi? Sherlock Holmes elması aldı ve yerine bu taklidini koydu. Şimdi gerçek Rodezya yıldızı Scotland Yardır müfettişinde. O da Holmes'le birlikte yük vagonunda mı? Hayır. Güzel, o halde kompartımanındadır. Acele etmelisin. Bu hoşuma gitmedi. Benim de gitmedi. Bütün yapacağın gerçek elması ondan almak. Scott diyet müfettişini öldürmek çok ciddi bir suçtu. Alacağın para artacak tabii. Bu hoşuna gider, öyle değil mi? <Gülüyor> İşe bak. Nöbetçi koyduğun adam yerinde yok. Evet ben de gördüm. Tıhaf. Nedir o? Last Evet. Yardım et de koltuğa oturtalım. Kendine geliyor. Şuradaki suyu verir misin? Ciddi bir şey sayılmaz. Sonra iyice muayene ederim. Hmm. aldılar. Elması aldılar. Aldılar mı? Evet. Şu katili bir an önce bulmalıyız. Faydası yok dostum. Rodezya yıldızı onu öldüren adamda. Nedir bu? Bir hava tabancası Lasraut. Zehirli ok atıyor. Alışılmamış bir model. Elmas sende olduğu için saldırıya uğradın. Neyse ki sana bunu kullanmadılar. Ha, bir istasyona geliyoruz. Polis. İskoçya polisi. Ha. Hiç halim yok Bay Holmes. Onlarla siz konuşur musunuz lütfen? Elbette. Teşekkür ederim. Sen dinlenmele bak. Birazdan döneriz. Bay Holmes, Edinburgh Emniyetinden müfettiş mektavut. Hmm. Memnun oldum. Başka bir olay için bu bölgedeydim ve genel merkezden bu telgrafı aldım. Müfettiş Lastrauk'la konuşmak istediniz değil mi? olunca şimdi ben görevdeyim. Burası İskoçya, sınırı geçtiniz beyler. Burada bazı sorunlarımız var müfettiş. Ben de onun için geldim. Siz kimsiniz, sorabilir miyim? Seyrelle <gülüyor> Holmes. Özel araştırma ajanı değil mi? Adınızı duymuştum. Duymak mı? Bay Holmes bu olayı çoktan çözdü bilir. Watson. Watson. Yemek vagonunu boşaltın. Birkaç soru sormak istiyorum. Peki efendim. Ve ben sorgulamaya çağırana kadar kimse kompartımanından çıkmasın. Anlaşıldı efendim. Müfettiş Lasraut sizinle kalmamı istedi. Alışılmadık bir durum ama... Scantant Yard Bayşehir'le konumsaya değer verir. Sık sık fikrini sorarlar. Scantant Yard ha? Nerede bu müfettiş Lasraut? Watson bak bakalım müfettiş biraz daha ise yemek vagonuna gelsin. Peki olmuş Peter? Hakkınızda her şeyi biliyorum. Bu işin içinde olduğunuz kesin. Ben sadece bir tabut aldım ve onu bu trene getirdim. Bana kalırsa bu olay Skatling Diyar'da Sınırı geçtiğiniz anda Skatling Diyar'ın yetkileri bir ter size öyle geliyor. Bu bir görüş meselesi. Bayan Vetter'ın bu plana dahil olduğu belli. Ama siz Albay Moran'ı tanımazsınız. Plana dahil değilim. Albay Sebastian Moran? O da mı işin içinde? Onu tanır mısınız? Ne yazık ki tanırım. Siz yerinize dönebilirsiniz bayan. Ne yazık ki dediniz. Evet. Bir tarihte Albay Moran'la karşılaşmıştım. Meslek yaşamım boyunca ilk kez alt edildim. <Gülüyor> Profesör Moriarty'den bu yana en zeki suçlu Bu konuda size katılıyorum. Peki nerede Sebastian Moran? Bu trende binbaşı Duncan Blake adıyla yolculuk ediyor. Sen neden söz ediyorsun kızım? Siz ciddi misiniz Bay Holmes? Memur bey, Duncan Blake'i getirin. Bağış üstüne efendim. Duncan Blake, dünyanın en kibar insanıdır o. Gelin. Duncan Blake? Evet. Müfettiş McDonald sizi görmek istiyor. Evet, hala. Albay Sebastian Moran, ha? Bu soytarı ile karşılaşmak bana büyük zevk verecek Bay Holmes. Beni görmek istemişsiniz. Evet Albay Moran. Sizi tutukluyorum. Demek onu efsanevi Albay Moran olduğuma inandırmayı başardınız. Efsanevi değil Albay. Üç yıl önce Invenes'teki olayı unuttunuz mu? İvenese hiç gitmedim. Üstünüzü arayabilir miyim? Tabii. Masum biri için oldukça tuhaf şeyler taşıyorsunuz. Emekli ordu subayıyım, Hindistan. Ama şimdi İskoçya'dasınız ve burada ateşli silah taşımak yasaktır. Tatmin oldunuz mu? Pek sayılmaz, albay. Şimdi tatmin oldum. Bu elmas her şeyi açığa çıkarıyor. Birkaç dakika sonra topunda olacağız. Korkarım bu tren topumda durmuyor. Ne yazık ki bu sefer yanıldın, Holmes. Bu tren topumda duracak Kaçınılmaz sonu erteliyorsunuz Albay Moran Artık kaçamazsınız Kimler müfettiş? Pekala müfettiş mektanlı. Kovun cinsi. Bir şey yok konduktör. Tutukluyla burada ineceğiz. Memur bey götürün onu. Epey mücadele ettiniz müfettiş mektanım. Sizleri çalıştırdınız Bay Hornus. Galiba sizi fazla küçümsemişim. Bana vuran siz miydiniz? Ah oh, çok özür dilerim. Lütfen beni bağışlayın. Evet bu kadar. Lasra'tun ezdi Şuradaki masanın altına bak Lasra'tun mı? Aman tanım Duncan Ya Yani albay Sebastian Moran hadi bana yardım et Neler oluyor burada Müfettiş McDonald nerede Biraz önce trenden indi İnmiş olamaz İnemez Ama indi işte Akıllıca bir plan Albay Moran Yardımcınız polis kılığında gelip trene biniyor Sizi tutukluyor Treni durdurup sizi götürüyor Bu harika bir plan Evet harika değil mi Tam Albay Sebastian Moran'a yakışır bir plan Her şeyi düşündü tabut ve gizli bölme dahil her şeyi Yolunda gitmeyen bir şeyler olursa da Sahte polisler trene binip Edinburgh'ya varmadan önce Onu indirecekler ya, ama nerede? Şu anda çok meşgul galiba Bir dakika McDonald's. Sen de şuraya geç. Hepinizi tutukluyorum. Ellerinizi avaya kaldırın. Şoför, bizi en yakın karakola götür. Hadi hepiniz binin. O halde Sherlock Holmes'un boğuşma sırasında gözüme attığı yumruk kaza falan değildi. Bu bir görüş meselesi. Hadi bin çabuk. Bu telgrafı hemen çekin olur. Peki efendim. Gerçek edin Bora polisine telgraf çektim Vardığımızda bizi karşılasınlar diye Bu adamın gerçek müfettiş Macdonald olmadığını nereden anladın Düşünerek sevgili Watson Her şeyden önce Albay Moran'a kelepçe takmadı Ben yapmak zorunda kaldım İkincisi boğuşma sırasında Müfettiş yardım etmekten çok engel olmaya çalıştı Ki gerçek bir polis bunu yapmazdı çok şaşırdım Holmes. Bu kadarcık delille korkunç bir planı ortaya çıkardı. Ayrıca söylemeyi unuttum. Edinburgh polisinde çalışan gerçek müfettiş 맥Donald'ı da gayet iyi tanırım. <gülüyor> ah, bunlardan haberi var mıydı? Yoktu ama şaşırtıcı bir biçimde durumu hemen kavradı. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten şaşırtıcı. Umarım fazla ileri gitmez. <gülüyor> Çok zekisin Holmes. Beni yakaladın ama Rodezya yıldızını bulamadın. Kim demiş onu? Araandıklıklar hastavut gibi kocaman bir insanı sizinle değiştirebildiğime göre, Elmas gibi küçücük bir şeyi değiştirmem pek de zor olmadı. İşte gördüğünüz gibi.